Felsefe Gevezelikleri 20 Yıl Sonra Tekrar Hazırlayan Meysulanlar Oruç ve Ferhat Taylan. Efendim iyi günler. Biz yine buradayız, canlıyız. Ee, telefonlarımız yani daha doğrusu telefonumuz şu PBX'li 212'den 296-23-89 ee, şunun için baştan e, veriyorum ee, çünkü biz şimdi boyumuzu çok aşan daha doğrusu bilgilerimizi çok aşan bir gezeliğe başlayacağız o yüzden özellikle Avrupa Birliği'nin işleyiş biçimini e, yani hukuki yapısını, işleyiş biçimini bilen bir Dinleyicimiz varsa şu anda biz böyle iyice saçmalamaya başladığımız zaman lütfen bizi arasın ve ondan öğrenelim bazı şeyler. Şimdi şu yani yine hiçbir şey konuşmadık tabii şeyle çırakla. Orada çırak nasıl? Teşekkür ederim iyiyim. Aslında çok çalışkan yine bizim çekirge daha neler yapmış ama belki belki bu hafta başlarız ona belki önümüzdeki hafta. Şimdi efendim ben bir dizi söz not ettim son. Bir iki hafta içinde televizyon programına çıkan bir or generalin ve bazı siyasetçilerin organın ikini başka bir yere yazmışım galiba. Şimdi bir iktidar partisi üst düzey yönetil iktidar ve bulunan partilerden birisinin üst düzey yöneticilerinden birisi Türkiye'nin sosyal dokusunu bozmak deyimini kullandı. Bir de etnisiteyi bir manivele olarak kullanmak. Bir or General üniter yapımızı insan hakları adına bozmak istiyorlar. Bazı uluslararası kuruluşlar ve bazı Avrupa ülkeleri dedi. Aynı programda değil tabii bunlar. Farklı programlar. Ve yine iktidar partisinin üst düzey yöneticilerinden ve anladığım kadarıyla da Avrupa Birliği ile ilişkilerde bir anlamda sorumlu bir e, siyasetçi de. sonra her ülkenin kendi yolu ve yöntemi gibi bir şeyden söz ettim. Şimdi çekirge Ben şeyi düşündüm. Yani biraz dışarıda söyledim sana ama şimdi bir daha yani tekrar edeyim. Şimdi Avrupa Birliği üyesi olmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği üyesi olan bir ülke ya ne oluyor. Yani neydi? Üniter yapısı bozuluyor mu? Yani örneklere bakmak lazım. Bir de şimdi <gülüyor> tabii ayrı ayrı prosedürleri var bunların ve ben de gerçekten büyük bölüğünü bilmiyorum ama ne bileyim kimi düşünebiliriz? Mesela Fransa'nın son dönemde işte Korsika'ya Kısmi bir özellik verilmesiyle ilgili bir takım e, tartışmalar yaşandığını Fransa'da biliyoruz. Ama bunun ne kadar Avrupa Birliği e, ile ilgisi var ondan emin değilim. Evet. Şimdi bir başka açıdan bakalım. Ben Almanya'dan biraz söz edeyim. Sen Fransa'da Hı. Şimdi yani Almanya biliyorsun şu ulusal birliğini en geç kurmuş ulustur. E, yani mesela şimdi bugün şöyle bir olgu var. Bir Schwab'la yani Schwab Güneybatı Almanya da işte yani yetişmiş büyümüş bir Alman. Pischwabla bir Baviera alıyor ona su karşı karşıya getirip kendi lehçeleriyle ve aksanlarıyla ile konuşmalarını istersen tek kelime anlamazlar birbirlerini dediğimde İkisi de Almancadır yani Almanca tabi yani an işte yani bir şey yani Germen esaslı Almanca var bir de işte Anglo. Esasında Almanca var falan. Şimdi okullarda öğretilen yani Hochdeutsch denen yüksek Almanca denen Almanca yoluyla gayet tabii ki yani herkes o düzgün konuşmayı şey öğreniyor. Onun aslında yerel olarak konuşulduğu tek yerde Hannover. Evet. Şimdi üniter yapısı var mı Almanya'nın? Etnisite ve dil açısından en azından. Dilden de sözü. Evet bir de Türkiye Avrupa Birliği Derneği üyesi birisi de yasak dilden üretmiştir. Almanya evet. Almanya'da acaba Şivapça yasak? Mı? Ne diyorsun? Fransa ile ilgili sen buna benzer. Şey Fransa ile ilgili şey biliyorum e, özellikle Bretanya'da Bretonların hı hı. E, yani belki bazı aralarında bazı aralarında bazılarının e, hatta yani Fransızca'dan da oldukça değişik bir. Yani Fransızın sadece lehçesi olmadığını söyledikleri bir e, dilleri var. Baskların da özellikle. Bunlar var. Hoş işte tabii güney ile kuzey arasında bir şey aksan ve hani e, şey fark lehçe farkı var. E, bunları biliyorum yani Fransızca ile ilgili. Şimdi Ama peki yani. yani aksan açısından bir Hı. kuzey Fransızla bir güney Fransız. <gülüyor> yani tamamen kendi aksanlarında konuşurlarsa anlaşmazlık yani olabilir Hı. mi, yani mi? anlaşırlar mı? Ben belki gündelik hayatta basit kon basit e, konversasyonlarda Bazen birbirlerini anlamadım diyebilirler ama mesela bir Güneyli e, Kuzeyli'nin Maten diye düz söylediği bir şey Maten şeklinde konuşur ama yani diyorum Güneyliler Kuzeyli anlıyorlar birbirlerini. Şimdi bir de Britanya'ya bakalım. Yani Britanya'da zaten ayrı ırktan gelen dört tane etnisite var değil mi? İngilizler, Welshler, İskoçlar ve İrlandalılar. İrlandalılar da kendi aralarında ayrılıyor anladığım kadarıyla. Yani Kuzey İrlandırlar farklı, Güney İrlandalılar farklı. Bunlar da bayağı en yani başlangıçta farklı diller. Hı. Şimdi böyle bir çerçeve çizince Avrupa Birliği nelerin birliği acaba? Yani Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya bilmem ne onların birliği mi? Hı. Yoksa bu etnisitelerin birliği mi? Evet yani belki her ikisinin de. Yani ama burada yaptığınız vurgu benim aklıma şunu getiriyor. Avrupa Birliği'nin kuruluş sürecinden itibaren özellikle son zamanlarda işte daha güçlü yerellikler yani yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda bazı düşünceler ve politikalar var. <gülüyor> işte hatta şeyleri bile terfuz ediyorlar. Yani ulus devletlerin yavaş yavaş daha az ya daha güçlerinin azalacağı ve işte yerel yönetimlerin güçlerinin artacağı da terfuz ediliyor yani. Yani çünkü fiili olarak şu anda aralarındaki sınırlar kalktı. Değil mi? Evet. Fransa'dan bu tartışma çok güçlü yaşandı işte. yani Hükümet e, Korsika'ya kısmı özellik verirken ki orada da işte e, çok hani önemsiz de olsa bir takım ayrılıkçı hareketler vardı. Önemsiz derken yani terörizm açısından şiddetli söylüyorum. Şiddetli değillerdi. E, i̇şte geçen de zannediyorum hükümet bu özellikliği tanıyınca işte e, İçişleri Bakanı zannediyorum e, ya da bir bakan istifa etti falan. Yani bu şeyler yaşanıyor. Çatışma yaşanıyor orada da. Şimdi yani bizim siyasilerimizi huzursuz eden galiba şu yani Türkiye diye bir ülke ortadan mı kalkacak diye endişeleniyorlar. Şimdi Almanya diye bir ülke ortadan mı kalkıyor? Ondan önce de şunu sormak lazım. Almanya diye bir ülke mi vardı zaten? Hı. <gülüyor> yani şu anda var tabii eskiden bir ara yoktu. Şu anda da yok sınırları Hı. her yani, sınırlar evet. yok yani. Hı. Ren köprüsünden zırtıya geçiyorsunuz biraz bu Tek evet, evet, evet. aşağıdan gittiğin zaman ben de, yani Kim kimse nereye gidiyorsun da yani demiyor. Yani böyle yani görünüş olarak sınıra benzer bir şeyler var ama yani hiç kimse seni durdurup da bir şey yapmıyor. Evet. yabancı plakalıysan falan tabi bu başka. Onlara <gülüyor> ne yapıyor bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şimdi efendim peki biz şimdi. Hazır yabancılıktan falan söz edilmişken. Bugün işte çekirge ne çalalım diye sordu. Ondan sonra işte bir Fransız bir şey çalalım mı acaba dedi. Biraz fıştıklık etmek için. Ondan sonra ben daha iyisini düşündüm. Cezayirli bir Fransız çalalım dedim. Üstelik de burada böyle yani çekirgeye laf etme hakkını elde ediyorum. O da annesinin babasının proteinleri arasında gezinirken ben bu adamın konserine gitmiştim. Ankara'da, Ankara'ya gelmişti. Evet, Enrico Masias dinleyeceğiz bugün. Kaç yılından kalma olduğunu bilmiyorum. Bir long play, disk doğrmuş, altın alt, altın altın plak almış. Onun çok ünlü e, şarkı, yani şarkıları da adlarına göre biraz hinlik ederek seçtik. İlk dinleyeceğimiz Adieu Mon Yurdum, Elveda. Hangisini kastediyor bilmiyorum, Cezayir mi, Fransıf mı? Şimdi o arada da e, demin ki gevezeliğimize katkıda bulunmak isteyen isteyecek dinleyicilerimizi bekliyoruz efendim. Biz Enrico Masia'dan Adieu monteyi dinliyoruz. Evet efendim Enrico Masia'dan dinledik. Deminki sorunuzun cevabı da şarkının içinde <gülüyor> geldi. Cezayir'i terk etmişti Fransa'yı mı acaba diyordunuz? Cezayir'i terk ettiği. Evet. Güneşi ve şey mavi denizi. Mavi denizi. Terk etip herhalde Marseyle falan gitmemiş daha kuzeye ee, bulutlu bir yere ama gitmiş. gemiyle gitmiş. Gemiyle ama yani herhalde sonra güneş de yok dediğine göre Paris'e <gülüyor> falan gitmiş. Basiliye <Yani> <gülüyor> dedi. E tabii Paris'e gitmişti. Evet efendim hiçbir dinleyicimiz yardımımıza koşmadı. Hı -hı. Biz gevezelikimize devam edelim. Şimdi bu, bu şey nedir diyor? Kopenhag kriterleri. Hı -hı. Şimdi Avrupa Birliği üyesi olmak için gerekli olan koşullar. Hı -hı. Bunlar ne istiyor? Her bir ülkede üye olacak olan ülkeler ve üye olan ülkeler. Şimdi hepsini bilmiyorum yani. Aklımda Birkaç tane bildiğiniz konuşacağım. Söz. Tamam aklıma gelenler. Birincisi yani demokratikleşme ve insan hakları konusunda bazı kriterler var. Anayasada Hı. geçmesi gereken maddeler var. Ee, i̇şte bizim anayasadan da zaten bir anayasa değişikliği e, istiyorlar bizden de daha demokratik bir anayasa kavuşmamız için. Ee, bir de yani gerçekten hiç içeriğini bilmediğim ekonomik kriterler var. Ekonomikleri boşver. Hı. İnsan haklarıyla ilgili. Yani demokrasiyle ilgili <gülüyor> ne tür bir şeyler var? Ya içeriye yine bilmiyorum yani şu şimdi. anda önümüzde de yok. yok bu arada yani. aslında bir yerde, <gülüyor> Evet, yani işte hazır, hazırlıksız yapmamızın bu programı bazen böyle sonuçları oluyor. E, şimdi şunu diyeceğim bu e, orgeneral ya da belki emekli orgeneraldir bilmiyorum. Değil, görevli görevli görevli orgeneraldir. Eee söyleyemiyorsam şeydi. Adını, adını not etmemişim. Kur, kurmay Okulu'nun adı neydi? Akademi. Akademi başkanı. Hı, sanıyorum. Yani onun üzerine yani söylediği cümlede... Yani harp akademileri başkanı. Anladım. Ee, i̇lginç olan tabii şu yani insan hakları adına e, bizim ülkemizi bölmek istiyorlar meselesinde. De bizim başında... Üniter bir... yapımızı Ünter, bozmak istiyorlar. Pardon. Üniter yapımızı bozmak mi? istiyorlar. Hı -hı. Bir dakika, emin olun Üniter yapımızı insan hakları adına bozmak istiyorlar. ...bazı uluslararası kuruluşlar... ...ve bazı Avrupa ülkeleri. Evet. İşte yani bizim başımız başından beri programın... E, ...yapmaya çalıştığımız... ...bilmiyorum ne ölçüde yapabildik ama... E, o ...insan haklarını anlamak... ...yani Batı'da neydi, bize nasıl geliyor... ...biz ne anlıyoruz... E, ...tarşımalarıyla doğrudan ilgili... E, ...ve de yani bizlerin de ayrı ayrı yaşamlarını... ...artık ilgilendiriyor çünkü Avrupa Birliği'ne girersek... ...ya da girmezsek yaşamlarımız değişecek. Yani girmezsek de değişebilir. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, şimdi o yüzden bu şeye bir bakabiliriz. Ee, 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Beyanname'si ee, de enteresan şeyler var. Ee, şimdi e, Fransızcası da var onun önünde. Şey Türkçesi, şey İngilizcesi de var. Türkçeye çevirmeyi de denedim. Ee, öyle konuşmuştuk. Şimdi e, kısa bir şey zaten istiyorsanız biraz okuyarak üzerinden daha de açmayı deneyelim. Peki. Yani bu böyle şeylerin ülkelerin birlikte olacağı falan gibi bir şeyler var mı? Hayır onlar yok. Yok onlar yok. Peki başla bakalım. Şimdi eğer amacımız şöyle bir şey, bundan sonra kaç programımız kaldı? On program. On program boyunca bu ilk önce yani orijinal metinden bundan sonra 1950'de. 50 midir Roma anlaşması? 48 50, ya da 50 o civarda. 50'de kabul edilen metinden. Metinleri boydan boya giderek işte bir tür yani yorumlama, anlama falan çalışacağız. Evet. Sen, i̇stersen İngilizcesini bana versen, Fransızcasını Fransızcası tut. Şimdi evet benim bir de e, ilgimi çeken aslında bu e, 1789'daki metinle e, daha sonra Birleşmiş Milletler'in yayınladığı insan hakları evrensel beyanlanması arasındaki farklılıklar. Çok iyi. Çünkü gerçekten önemli şeyler çeviriyorlar. Bir saniye İngilizcesini. Dur ben de varıyorum. Var. var mı sizde? Evet. Tamam. Şimdi ben Fransız metinden bir miktar çevirmeyi denedim. Oradan biraz başlıyorum. Şimdi bunun girişinde deniyor ki ulusal meclis biçiminde toplanan Fransız halkının temsilcileri insan haklarının unutulmasının, göz ardı edilmesinin veya hor görülmesinin halkın mutsuzluğunun ve hükümetlerdeki yolsuzluğun tek sebebi olduğunu düşünerek görkemli bir beyannamede bu beyannamenin onlara durmaksızın haklarını ve ödevlerini hatırlatması her an bütün politik nedenlerle mukayese edilebilecek olan yürütme, pardon yasama ve yürütme gücünün eylemlerin saygınlığını, Yurttaşların basit ve tartışılmaz ilkeler üzerinde kurulmuş taleplerinin anayasanın ve herkesin mutluluğunun korunmasına yönelmesi amacıyla insanın doğal, devredilemez ve kutsal haklarının açıklama kararına varmışlardır. Çok uzun bir cümle e, bilmiyorum dinlerken anlaşılabiliyor mu ama bu giriş cümlesiydi. Şimdi iki, iki, iki nokta çok ilginç. Bir, hükümetlerin nesi dedi? E, hükümetlerdeki yolsuzluğun tek sebebirlik. Ne, neyin karşılığı? E, Korupşiğim. Korupsiyon. Hı hı. Şimdi o bir krallık yıkıyorlar değil mi? Evet. Hı. Korupsiyon mu oluyormuş krallıklarda? Ne korupsiyon? Ne demek kralın korupsiyon yapması ki? Yani zaten her şeyin sahibi. Hı, doğru. Evet. Ama bir çürümüşlük falan görmüşler. Yine, değil mi? Yani ya, korupsiyonun yol, öyle bir anlamı da var. Yolsuzluk gibi belki bir şeyler. Hı. Rüşvet falan mı alıyorlar acaba? Kardinaller falan. <gülüyor> diyorlar. Peki. Öyle. İkincisi kutsal. Hı, evet, evet. Ne? Sakrosankt mı? E, kutsalı hemen bir dakika bakayım. şey. E, sakre olması gerekiyor ama e, şimdi bulamadım burada. Sakre. Sakre. sakre evet sakraymış. Hı -hı. Evet bu ilginç. Çünkü ötekinde yok. Yok evet. Hı. Ben de ondan biraz sonra bahsetmeyi düşünüyordum. Öyle mi? Peki. E, şurada da bu şey bitiyor giriş bölümü sonuç olarak Ulusal Meclis şimdi burada et süprem, ulusal şey ulu varlık gibi bir laf var ben onu çevirecek olsaydım Allahü Teala e, demeyi düşünebilirdim bilmiyorum karşılıyor mu zaten onu karşılıyor değil mi Allahü Teala Ulusal Meclis e, Allahü Teala'nın varlığı ve himayesi altında ilişikteki yurttaş ve insan haklarını tanır ve ilan eder diye başlıyor ve sonra 17 madde var. E, Şimdi istiyorsanız hızlı bir şekilde yani bir biraz okuyayım. Ondan sonra şeylerine geçelim. Oldu, peki sonra geri dönelim. Tamam. Madde 1. İnsanlar özgür ve hakları bakımından eşit doğar ve yaşarlar. Toplumsal farklılıklar yalnızca ortak yararlık üzerine kurulabilirler. Madde 2. Bütün politik örgütlenmelerin amacı insanın doğal ve ebedi haklarının korunmasıdır. Bu haklar özgürlük. Ebedi. Hı. Özgürlük, mülkiyet. O da yeni metinde yok. Yok evet. Hı. Bu haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya direnmedir. Madde 3. Tüm hakimiyetin ilkesi temel olarak ulusta yatar. Hiçbir kimse ya da topluluk kaynağını açıkça ondan almayan bir otorite kullanamaz. Madde 4. Özgürlük başkasına zarar vermeyen şeyi yapmaktır. Aynı şekilde her insanın doğal haklarının uygulanması, toplumun diğer üyelerinin de bu aynı haklardan yararlanmalarının sağlaması dışında bir sebeple sınırlandırılamaz. Bu sınırlar, hmm. sınırlandırmalar yalnızca yasa tarafından belirlenebilir. <gülüyor> Madde 5. Yasa yalnızca topluma zararlı eylemleri yasaklama hakkına sahiptir. Yasa tarafından yasaklanmamış hiçbir şey engellenemez ve hiç kimse yaşa, yasa tarafından emredilmeyen bir şey yapmak zorunda bırakılamaz. Evet. Evet. M evet. Madde 6. Yasa ortak istencin ifadesidir. Bütün yurttaşlar kişisel olarak veya temsilcileri aracılığıyla onun oluşumuna katkıda bulunma hakkına sahiptirler. Yasa cezalandırsa da korusa da herkes için aynı olmalıdır. Onun gözünde eşit olan bütün yurttaşlar ''Kapasiteleri ölçüsünde ve aralarında erdem ve yetenekleri dışında hiçbir ayrım yapılmaksızın eşit bir biçimde bütün konumlara ve kamu görevlerine kabul edilebilirler.'' Maddeydi. ''Hiçbir insan yasada belirlenmiş haller ve onun buyurduğu biçimler dışında suçlanamaz, alıkoyunlamaz ve tutuklanamaz. E, keyfi emirleri teşvik edenler, uygulayanlar ve uygulatanla, uygulatanlar cezalandırılmalıdırlar ama e, yasanın iradesiyle çağrılmış veya yakalanmış her ya yurttaş derhal itaat etmelidir.'' Direniş durumunda kendini suçlu hale getirecektir. Hı. Bu da bizim dersimiz sivil evet. dersizlik meselesi Hı. açısından ilginçti. Hı. Madde 8, yasa yalnızca sıkı sıkıya ve açıkça gerekli cezaları düzenleyebilir ve hiç kimse suçun işlenmesinden önce düzenlenmiş, resmen ilan edilmiş ve yasal olarak uygulanmış yasanın iradesi dışında cezalandırılamaz. Madde 9, her insanın suçlu olduğu bildirilinceye kadar masum olduğu varsayılır. Eğer tutuklanmasına karar verilmemişse... Bildir, bildirmek neyin karşılığı? Ee, bir saniye bakayım. E, yasal olarak bildirilmiş eee diyeyim madde 9 dekleri dekleri dekleri kanıtlanmış değil yani. İlginç. Bildirilmiş diyor. Ee, kanıtlanmış olduğunu var mı sayıyor yani de dekler edilmiş. E mahkeme Çünkü e, kanıtlanmış. Hı. Hı. Herhalde belki. <gülüyor> E, kişiliğini korumayan bütün e, sertlikler e, dedim buraya yasa tarafından ciddi biçimde cezalandırılmalıdır. E, madde 10 Dile getirilmeleri yasa tarafından kurulmuş kamu düzenini bozmadığı sürece hiç kimse dini bile olsa görüşleri yüzünden hırpalanamaz ya da kaygılandırılamaz. Dini bile olsa. Dini bile olsa. Madde 11 Düşünce ve fikirlerin özgür dolaşımı insanın en değerli haklarından biridir. Bu halde her vatandaş bu özgürlüğün yasa tarafından belirlenmiş kötü kullanım halleri dışında özgürce konuşma, yazma, yayın yapma hakkına sahiptir. Madde 12, insan ve yurttaş haklarının korunması kamusal bir kuvveti gerektirir. Bu kuvvet onun teslim edildiği kişilerin özel yararı için değil, herkesin avantajı ve yararı için oluşturulmuştur. Hı. Madde 13, kamu kuvvetinin idaresi ve yönetim harcamaları için ortak bir katkı vazgeçilmezdir. Bu vatandaşların imkanları doğrultusunda onlar arasında eşit olarak paylaştırılmalıdır. Vergiyle ilgili madde 14 her vatandaş kişisel olarak veya temsilcileri aracılığıyla kamusal katkının gerekliliğini değerlendirme, onu özgürce onaylama, kullanımını izleme ve pay miktarını, matrahı, tahsile ve süreyi belirleme hakkına sahiptir. Madde 15 toplum yönetiminin tüm görevlilerine hesap sorma hakkına sahiptir. Hı, bir dakika, bir daha oku. 15. madde mi? Hı. Toplum yönetiminin tüm görevlilerine hesap sorma hakkına sahiptir. Hı. Madde 16. Haklarının güvence altına alınmadığı ve kuvvetler ayrımının bulunmadığı hiçbir toplum anayasal değildir ya da hiçbir toplumun anayasası yoktur. E, madde 17. Hiç kimse yasal olarak saptanmış kamu gerekliliğinin zorladığı haller ile adil ve önceden bildirilmiş bir tazminatın gerektirmediği hallerde tecavüz edilemez ve kutsal bir hak olan mülkiyet hakkında mahrum bırakılamaz. Bu da sonuncu maddeydi. Şimdi gerçekten çok ilginç bir metin olduğunu ben bunu düşünüyorum. Yani, e, özellikle de Birleşmiş Millet 1950'de açıkladığı beyannameli arasındaki farklı arasından şimdi öncelikle doğal hukuk nasıl geçiyor bu metinde yani bir miktar işte bu metnin bu söylemin analizini yapmaya çalıştım. Önce şey var insan haklarının unutulması ve göz ardı edilmesi ifadesi var giriş bölümünde. Daha sonra onlara haklarını hatırlatmak var. İnsanların doğal devredilemez ve kutsal hakları ifadeleri var giriş bölümünde. Daha sonra İnsanın doğal ve ebedi hakları ikinci maddede geçiyor. İnsanın doğal hakları yine dördüncü maddede geçiyor. Son Hı. olarak da kutsal ve tecavüz edilemez bir hak olan müliyet, mülkiyet hakkı e, geçiyor. Hı. O da zaten son madde. Şimdi evet herkesin dikkatini çekmiştir. Sizin de çekti zaten. Kutsal Hı. lafı işte iki kere geçiyor. Bir de şey var Allahu Teala'nın himayesi e, ve huzurunda e, oluyor bu beyannamenin okunması. Daha sonra tabii Birleşmiş Milletlerle renkleşiyor. Şimdi o, o tabii yani et süprem miydi? Hı hı. Et süprem 18. yüzyılda işte teizm-teizm tartışması ortaya çıkıyor. Yani işte belirli bir dinin bildirdiği bir tanrı ya inanmasan bile hı hı. bir yüce varlık inanıyor yani olabilirsin. Yani bir anlamda da zaten bütün dinleri birleştiren şey yani her birinin yani Yahova, işte e, Hristos, Allah bunlar hepsi yüce varlıklardır değil mi? Hı. Bir anlamda yani tek bir dine bağlı olmamak ama yine de dindar olmak gibi bir şey evet. isteniyor ve o, o, o da işte kutsal ve e, e, ebedi Hı. Yani değil mi? Yani modern metinlerde insan hakları için kutsal ve ebedi falan denmiyor. Denmiyor Burada öyle bir şey deme ihtiyacın yani duymuşlar. Ama ta tarihi açısından çok ilginç tabi insan haklarında. Evet. Yani bu kavramlarla türlü bir şekilde kurulmuş olmaları. Bir ara daha verelim mi ondan güzel Ver. <gülüyor> şey, Cezayirli Fransız'a ya da Fransız Cezayirli'ye nasıl demek gerekiyorsa ona devam ediyoruz. Şimdi işte kendi yurdunu terk etti. Şimdi de bütün ülkelerin çocukları ile ilgili bir şarkı söylecek. Sen oku ben de orucu okuyamam. Enfant, Enfant de Toupey. Enfant de pays. Bütün ülkelerin çocukları. Evet efendim Enrico Masias'tan dinledik. Bütün ülkelerin çocukları. Ben nasıl girmiştim konsere biliyor musun? Bilmiyorum. Çekil <gülüyor> Lise ikideydim galiba. Şimdi ulus sinemasındaydı konser. 2,5 liraydı. Benim öyle bir param yoktu. tabii. 2,5 lira düşünsün. Şimdi fakat bir Enayilik yapmışlardı. Şimdi sinemada yani film oynamaya devam ediyordu. Saat 7'de de konser vardı. Yedi miydi dokuz muydu? Neyse hatırlamıyorum şimdi tam yani saatini. Biz iki arkadaş bir seans önce filme girdik. O, o yani 25 kuruş muydu neydi? Ondan sonra filmin ya da sonlarına doğru gidip tuvalete ondan sonra bir tuvalete girdik ve beklemeye başladık. Güzel fiklenmiş. <gülüyor> Daha <gülüyor> sonra işte sinema seyredenler boşaldı. Ötekiler gelmeye başlayınca çıktık dışarı. Evet. Böyle bir hinlük yapmıştık efendim gençliğimizde. Belki. Evet, komansiyasının son şarkısı da şeydi. Yeryüzünü cennet yapalım diyor değil mi? Evet. Liberti Egalite Fraternite'nin son Hı. kısmı daha çok fraternite meselesiyle ilgili. Şimdi demin bu doğal hukuk tam bahsediyordum. Benim e, aklıma bunu e, 1789 insan ve yurttaş hakları beyannamesini ya da bildirisini okurken ve çevirirken bu doğal hukuk sorusu çok takıldı. Özellikle de metinde geçtiği biçimiyle. Yani o da şu. E, insanların e, tartışılmaz, mutlak, doğal ve hatta kutsal e, haklara sahip oldukları gerçeğinden bahsediliyor. Yani böyle bir şey var bu zaten e, temel alınarak konuşuluyor. Mesela ins insan doğuştan mülkiyet hakkına sahip. Yani şu, burada insanlar bu haklara sahip olmalıdırlar denmiyor mesela. Bu haklar zaten varlar. Sahiptirler. Sahipler. Bunların işte unutulmamalı mesela bu haklar. Göz ardı da hmm. edilmemeli ama korunmalı. Yani biz şimdi her ne kadar programımızda şu yani insan haklarının ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve işte bu hakların çiğnendikleri durumlarda korunmalarını işte korunmalarına çağrı yapıyorsak da burada bir tür e, epistemolojik belki bir sorgulamaya e, gitmek doğru olabilir gibi geliyor? Yani bu insanın mutlak doğal ve kutsal haklarının ve ebedi e, haklarının böyle hmm. ebedi bir hakikat olması e, önermesinin dayanakları nedir? Şimdi, şimdi bak, bir yani ilk bakış açısı şu, bu bu metinle birlikte ilk defa şu ya da bu ülkenin kendi yasalarının üstünde bir metin ortaya çıkıyor evet. değil mi yani o işte 200yıl sonra Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği metinde de yani üç aşağı beş yukarı aynı bakış açısı var yani bu ne demek yani sen artık bir Fransız bir İngiliz bir Alman bir İtalyan olarak değil bir insan evet, olarak söz konususun evet. burada Evet işte o yüzden de yani bütün insanlar için evet. ortaya koyuyor yani Hı -hı. gerçi Yurttaşlık lafı da geçiyor ama insan ve yurttaş hakları evet. değil mi? Yani yurttaş olma tabii kendi yani çünkü bu metne dayanılarak değil mi Fransa'da bir, bir sürü anayasa yazılıyor. Evet. İşte birinci Cumhuriyet, ikinci Cumhuriyet, üçüncü Cumhuriyet yani hep değişiyor meşhur evet. bilmem ne ama bu değişmiyor. Bu çünkü insanın insan olarak sahip olduğu nitelikleri ele alma çalışıyor. Bir Fransız olarak değil. Evet yani nitekimde devre devreye insan doğası fikri geliyor. Evet. Yani doğası evet. itibariyle eşit olan insanlık meselesi devreye giriyor. Evet. Yani işte o yüzden e, Tanrı'ya kutsallığa falan e, başvurma gereğini duyuyorlar. Evet. Değil mi? Yani şimdi Hutantuların inandıkları Tanrı başka. <gülüyor> değil mi? Ama o, yani ona deniyor ki sen Hutantu değilsin, insansın ilk önce. Evet. Yani bir şey... E... Birleşmiş Milletler'in beyannamesiyle bir ilginç, aralarındaki ilginç farklardan bir tanesi de mesela insanın kendisini geliştirmesi diye bir fikir. Hiç yok. Hı. Ya da yani bizim 1950'lerden beri psikolojinin çok sevdiği insanı kendini şey yapması, kendini geliştirmesi, yaratması. Başka bir Hı. laf vardı unuttum. Kendi kişiliğini geliştirirken yani kendini gerçekleştirmesi. Hı. kavramı Bu hiç yok mesela. <gülüyor> Ve de işte onun yerine meşrulaştırıcı Kavram ve güç olarak işte bu kutsallık mesela geçiyor özellikle de Hı. mülkiyette enteresan. Yani şuna ben takılıyorum yine. Çünkü daha yok ki meşruluğu. Yani evet. o, işte ihtilal yapılmış da <gülüyor> Doğru. işte dantonlar bilmem neler ortalıkta geziyor. Yani gürültü patırtık kimin ne olacağı belli değil. Bir tane zar zor meclis kurmuşlar. Evet. O meclis bir şey söylemek zorunda değil mi? Yani deklare etmek zorunda. Böyle bir durum var. Yani felsefe arasında aslında benim kafama takılan soru şu, yani insanların X ve Y hakları olmalıdır demek başka bir şey. O yani bir politik mücadele alanına zaten işaret hmm. ediyor. Ee, ama işte insanların X ve Y hakları hali hazırda verili biçimde vardır demek yani e, bamba, bamba, bambaşka bir şey. Ee, yani Peki yani ne demek doğuştan olmak? Doğuştan olmak ne demek? Hep aynı noktaya geliyoruz ya. Evet. Benim doğuştan iki tane böbreğim var. Bak, 15 tane de hakkım var. Hı -hı. Ben de oraya takılıyorum. Yani bu... Ne demek doğuştan? Nedir Fransız? Nasıl? Ne, ne, ne. Şimdi eşit doğarlar e, var. Doğuştan hakları var. E, birinci Nes. Evet. Lezom Nes. Hı -hı. Edemeur, libre Born free and equal in dignity evet. and rights. Hı -hı. Öyle doğarlar. Evet. Ne demek bir şeyin doğuştan olması? Demek ki onun bir özü var. Yani insanın bir özü var ve o öze giren tek tek bireyler doğdukları zaman bunlara sahipler. Çünkü özde var. Tamam zaten öz doğuştan olan demek. Yani. Şimdi şeyini düşün. Yani tersini düşün. Doğuştan olmadığını bahsediyor. Doğuştan olmayan ama senin, senin sahip olduğun bir şey senin kendi kazandığın bir şey edindiğin. edindiğin Sana öğretilmiş bilmem ne falan Hı. bir şey. Değil Hı. mi? Evet. Şimdi yani konuştuğumuz dil yani Türkçe ikimizde de doğuştan evet. yoktu. Değil mi? Ama ne vardı doğuşta? Dil öğrenme yeteneği vardı. Yeteneği vardı. Değil evet. mi? Dil, evet. Yani dil öğrenme olanağı vardı. Hani konuşmuştuk ya da Evet. Evet. Yani işte haklar o anlamda olanaklar yalnızca. Yani ben sonraki yaşamımda Yapıp edeceklerimin bir tür temeli olarak Hı. onlara sahibim zaten doğuştan. Öyle doğuyorum. Doğduğum zaman mesela o zaman mülkiyette sahip olma. Ha, şimdi o başka var. ona ama bak çok ilginç. En son maddeye saklamışlar. Öte kutsal olduğunu zaten. Hı. Çünkü öteki mesela ilk dört ana hak arasında sayılıyor mülkiyette. Hı. Güvenlik gibi mesela ama Hı. güvenlikten basarak kutsal olduğunu söylemiyorum. Mülkiyetten basarken bunun kutsal olduğu. Nun ayrıca altıcılığı. E tabii Burjuva devrimi yapıyorlar. <gülüyor> <da anlarsın. gülüyor> Millete kutsal sahmitten ne yapacak <gülüyor> o? Neyse o, o, o çok önemli değil. Yani öteki yani doğuştan olmak o demek. Yani işte yani gözün önüne getir bir yeni doğmuş bir çocuk. Nesi var ki onun yani? Nesi belli ki? Hiçbir şeysi belli değil. İşte 46 tane kromozomu var, onlar ne yapmışsa ne yapmış. Yani bütün sonraki yaşamında yapıp edeceklerinin temeli yalnızca o işte yani sahip olduğu hep şeyler, olanaklar işte dil öğrenmek, bilmem ne yapmak falan. Şimdi düşünsene ya bir bir tay doğuyor. işte annesinin karnından çıkıyor. 3 dakika sonra ayağa kalkıyor. 5 dakika sonra yürümeye başlıyor. İnsanı düşün. İnsan yavrusuna ayakta durmasının ve yürütülmesi ve yürümenin öğretilmesi gerekiyor. Evet. Öğretilmezse yürüyemiyor. Değil mi? Yani hep o noktaya geliyoruz. İnsan bir olanaklar varlığı, işte insan hakları da onu o olanakları kullanma açısından sahip olduğu şeyler. <gülüyor> Çok mu nutuk atmaya başladın çekirge? Yo hayır. Hayır ama ben yani hep biraz aynı soruya takılıyorum. Ee, şu açıdan yani bu doğal haklar, ebediler hatta bunlar biraz öze aitler ve hatta hafif şey gibi yani Platon'un idealları gibi bir yerde durmaktalar. E yani o, o ta oraya kadar geri gidebilir. Bir yerde durmuyor, bizde duruyor. Ama benim yani böbreğim gibi bir tane sağda bir tane solda değil. Bende var ama yani benim bir yerimde değil tabii yani evet evet yani, evet. Yani arka cebimde de değil. Ya bu şu açıdan da ilginç Yani onların bir verilmeleri durumu da var sonuçta. Yani bu hakikati insanların hakları olduğunu, işte bu gibi değişmez, mutlak vesaire hakları olduğunu birileri görüyor, karar veriyor ve anayasayla beraber yeni doğanlara o haklar veriliyor. Şimdi yani belli bir anlamda işte fark orada. Yani bunlar verilmiyor. Bunlar zaten var yani sonradan bunlara göre düzenlenmiş olan anayasalar ve onlara onlara göre düzenlenen yasalar onları veriyor ya da vermiyor hmm. ya da şu biçimde veriyor ya da bu, bu biçimde vermiyor. Hmm. Değil mi? Yani e, şimdi ya bunun bu kadar yayın e, yalın olması ötekinin neredeyse dört misli değil mi? Evet. Birleşmiş Milletler'inki. O çok daha fazla ayrı ayrıntı sokmaya çalışıyor. Evet. Yani burada çok yalın bir şeyler söyleniyor. Evet. Değil mi? Yani bu, bu, bunlara yani hiç kimsenin edeceği bir laf yok. Belli bir anlamda. Tabii yani toptan bir laf edilebilir. O başka <gülüyor> mı? Peki. Bir daha sefere şey yapalım o zaman. Bu ilginç bir noktaya getirdin. Yani doğuştan sahip olmakla sonradan birilerinin vermesi. Evet. Onu tartışalım. Evet efendim. O arada dinleyicilerimize sitem edelim alacağınız olsun bize hiç yardım etmediniz. Biz bir bir son Enrico Massias'la oradan gardiyanımız çok nazik gülümsemesiyle e, işaret ediyor. Şimdi yani demdeme de yurt değil yani yurt deyip duruyordum değil değil mi? ülke pey ülke. Evet, şey, patri. Evet vatan. Vatan Patrik daha çok. Evet. Şimdi efendim vatanını dinleyeceğiz. Şimdi dikkat edin bakalım Cezayir'i mi kastediyor Fransa'yı mı kastediyor Evet efendim hafif araya giriyoruz ee, Ama devam edecek ee, Biz size iyi vatanlar dileyelim Dikkat edin sakın insan hakları falan adına Onu bozma, bozmaya çalışanlar var Onlara dikkat edin Hepinize iyi günler diliyoruz O arada tabi tespit ettik Cezayir efendim Sözünü ettiği vatan Evet, güneş, altın güne. Güneşten ve denizden sürekli bahsettiği evet. için çok fazla şansımız kalmıyor. Evet, hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Felsefe gevezelikleri. Hakikaten. Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta geveze. Boruc araba. Çırak geveze. Terhadayla. 20 in sonra tekrar